Bismillah. salatu Vessalatu vesselamun Resulillah. Allah'ın en sevdiği amel az da olsa devamlı olanıdır. Hadisini nasıl anlamalıyız? Şimdi ibadetlerde kardeşlerim devamlılık esastır. Nafile, özellikle nafile namazlarda temelli terk etmektense yani hiç yapmamaktansa çok olup da hiç yapmamaktansa az olup devamlı yapmak ibadetin devamlılığı açısından daha hayırlıdır. Örneğin bir mümin gece namazına kalkıyorsa ve bunu her kalktığında dakikalarca, saatlerce yapıyorsa, nefsine ağır gelip terk ediyorsa, yani aylarca kılmıyor ve sonra tekrar kalkıyor, ve yine ağır bir şekilde bu ibadeti yapıyorsa bu hayırlı olmaz. Ama her gece kalkıp iki rekat olsun ve devamlı kalkıyor ve her gün kalkıyorsa bu onun için diğer amelden daha hayırlı olacaktır. Çünkü her gün bu ibadeti, bu faziletli ibadeti yerine getirmiş olur. Aylarca terk edip ayda yılda bir kılmaktansa her gün yapın, az da olsa devamlı yapmak daha hayırlıdır. Amel bakımından, devamlı bir ibadet etme açısından daha güzeldir, daha hoştur. Bu hadisi böyle anlamak gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.